Ali radıyallahu anh için aleyhisselam kelimesi kullanılır mı? Yani doğrusu kullanılmaması lazım. Burada ve biliyorsunuz Rafiziler İthne Aşeriye mensup olan kişiler ve Yahutta Zeydiye mezhebine mensup olan kişiler daha doğrusu e, olsun ona aleyhisselam diye veya da sallallahu aleyhi ve sellem diye şey yapıyorlar. Ve burada kişi mesela eee Konuştuğu zaman bu meseleyi Ali radıyallahu ta'ala veyahut da Ehl-i Beyti'ne tahsis etmek doğru değildir. Ama arada bir devamlı olmamak şartıyla arada bir örneğin mesela bir zaman geldi Abu Bakir'i zikretti. Dedi ki aleyhisselam mesela. Birbirlerini zikrettikleri zaman mesela ister Ali olsun ister Umar olsun kimse demiyordu ki aleyhisselam veyahut da radıyallahu anh. Acın. Kerremallahu acuhu. Kerremallahu acuhu sözü de doğru değildir. Doğrusu ehl-i sünnet ve cemaat arasında sahabilere karşı da, ve otta tabi'in ve etba'at tabi'ine karşı olan söz şudur. Radiyallahu te'ala anhum. İster Umar olsun, ister Ebubekir olsun, ister Ali olsun. Onları hepsi aynı çizgide görmek. Bu zamandaki bir insana... Rıfat kardeşime diyoruz ki radiyallahu anhum ama Muhammed kardeşi diyor ki rahimahullah. Çelişki var. Niye sen? Ha, demek ki sen bunu ondan daha şey yapıyorsun. Daha büyük veya da daha değerli olarak, ha o zaman bu safları dağıtır ve yotta da Müslümanlar arasında ayrılığı sebepleştirir. Hı. Tamam mı? O zaman biz madem ki Ehli Sünnet bizden çok daha büyük, çok daha e, çok daha İslam'ı en iyi şekilde anlayış gerçekten doğru değildir. Vallahi.